Rabbi şahili sədri ve yâsirli amri ve <gülüyor> hâlul gökde milisani ifkahu kâuli ve fâvizu amri ilâ ve la hâlul ve la kuvvet illa billah. Câlû ala Rasûlîna Muhammed Allah mesel. rahim Ve <gülüyor> la nase zulmin ve la yuaxız Allah insanı bizlümü him ma min dabbet ve lakin yuaxirhüm ila ejel müsamma. Eiza jaa ejelhüm la yestaxiroun saate ve la yestaqdimun ilaakhirla yasadak Nahl suresinin 61. ayeti kelimesinde kaldık ve bu sureyi celileyi bitireceğiz inşallah. İsra suresine başlayacağız. Miracın gerçekleştiği konuyu. Bundan sonraki derste inşallah tefsir olarak devam edeceğiz. Allah'ımız buyuruyor ki وَلَوْ يُعَخِزُ اللّٰهُ Eğer şayet Allah Celle Celaluhu muahaze etse yani yaptıklarının karşılığını hemen verecek olsa kime ennası insanlara bir zulmühim, zulümlerinden sebep, zulümleri sebebiyle eğer Allah Celle Celaluhu insanoğlunun yaptığı zulüm, Allah'ın emrini çiğner, birbirlerine karşı hak hukuku çiğner, Allah'ın yarattığı mevcudattaki kendisinin dışındaki diğer varlıklara merhamet şefkat etmesi gerekirken onların hakkını çiğner ve israf etmemesi gerekirken canına malına her şeyine israfıyla onları zayi eder. Allah Teala Celalünde buyuruyor ki eğer sizin zulümleriniz sebebiyle sizi ben muakaza edip onun karşılığında muamele edecek olursam ma tereke Allah terk etmez aleyha o yeryüzünde mindabetin hiçbir canlı hiçbir canlıyı bırakmaz yani zalimlerin zulmü sebebiyle yeryüzündeki mevcudatın hepsini yok ederim mesela bir insan bir yerde bir iş yaparken kendisinin efendim yapısını, edebini, ahlakını, kazancını, şahsiyetini ciddi imanada zarar verecek ortamlar oluşmaya başlayınca bu durumda adam o iş yerini vesaire o ortamı bütünüyle orayı kapatır. Çünkü adamın huzuru kalmadı. Yani buradan gelecek olan efendim meta orada kalsın. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun da yarattığı varlıklar Allah'a hakaret edip onun mülkünde ona saygısızlık yapılması Allah Celle Celaluhu başka bir ayet Rabbiniz sizi ne yapsın? Rabbi levla duâukum sizin Allah kulluğunuz duanız olmazsa yani Allah kendisine meydan okunsun diye karşı çıkılsın diye bir varlık bir canlı yaratmamıştır. İnsanı yaratılış gayesi o değildir. Ve ma halaktul bel insan insanları ve cinleri ma halaktul inse illa liyabudun. Abbas Buyuruyor ki liyarifun. Ben insanları ve cinleri beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Ona kulluk edilsin diye. Eğer Allah Celle Celaluhu zulüm derilse sebebi de muhakaza edecek olursa ma tereke aleyha. O yeryüzünde mindabetin tüm canlıları Mevla hepsini ortadan kaldırırım bir tanesini bırakmam diyor. Yani ve taku fitneten la tusiba'nellezina zalemu minkum khasse. Fitneden öyle bir fitneden sakının ki fitne la isabet etmez la tusiba nellezina zalemu minkum Sadece sizin içindeki has olarak zalimlere gelmez. Geldi mi toptan geliyor. Zalim, bir dünyalığı vardı, elinden her şeyi gidiyor. Mazlum ise, efendim, zulmen, o zalimin şerrinden orada canını feda etmiş veya bir bebektir, bir çocuktur. Bunun bir suçu yok, suçu yok ama o da mazlum olarak vefat ediyor. Zaten hayat bir şekilde bitiyor, kader ilahi orada öyle çalışıyor. Fakat bütün fatura o zalime yazılıyor. O zalime yazılıyor o bebeğin ölmesi, insanların ölmesi canlıların ölmesi, hayvanatın ölmesi vesaire hepsi o zalime yazılıyor ve lakin yuekhiruhum lakin Allah mühlet veriyor İla ecelin müsemma tayin edilen müddete kadar yani Mevla bir hayat yaratmış ve o hayatta da müddet koymuş dünyayı o müddete kadar Mevla çeviriyor, ışıkları da yakıyor güneş ay Halılarda sermiş yeşillikler, çimenler, mevla orada efendim havuzları da ya efendim getirmiş, işte nehirler, göller vesaire devam ettiriyor. İnsan oldu zannediyor ki burası benim ben özgürüm istediğimi yaparım. Bu kadar mı cihalet olabilir? Bu kadar mı insan hamakat içerisinde olabilir? On dönün bir arazi içerisinde bir villa gördü. O villanın kapısı açık girdi içeriye. Orada da sofrada yemekler var. Orada bir havuz var. Yiyor içiyor havuzlara giriyor gidiyor orada kalıyor. Ya insan demez mi? Bu villanın sahibi yok mu var mı kim? yorum içiyorum ama adam gelip beni burada efendim ne yapıyorsun der. İnsan bir düşünür. Bu kainatında bir sahibi yerlerin göklerin sahibi. Efendim insan yiyor içiyor hayat sürüyor. İnsan düşünmez mi? Bu villanın bu köşkün sahibi Allah'a şey benden ne istiyor vesaire. Cehli mürekkebe doğru gidiliyor Yani insanoğlu Bilim bir şeyler öğreniyor Fakat bir gayri din Din yani Allah'ı tanıyan Ona nasıl kulluk edeceğim Böyle bir söylem Adam 30 sene bilim adamıyım Diyor kendine göre bir unvanı oluyor İşte altta yazıyor işte O Profesör. profesör Bir defa insanlara Allah'ı sevdirmiyor Peygamberi sevdirmiyor Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapmamız Gerekir diye böyle bir teşvikte bulunmuyor. Cehli mürekkep bir acayip. İyiler var. İyiler zaten vazifesini yapıyor. Velakin <gülüyor> yu'akhiruhum. Allah mühlet veriyor. Ila ecelim müsemma, tayin edilen bir müddete kadar. Mevla o müddeti tayin etmiş. İsteyen istediğini yapıyor. Mevla müsaade ediyor. Feyiza <gülüyor> eceluhum Onlara ecelleri, vakitleri, müddetleri dolunca la yestahiru ve sa'a ve la yestakdimun. Bir an ileri, bir an geri kalmaz la yestahiru saaten. Bir an geri kalmaz ve la öne de alınmaz. Buna şöyle bir misal getirilir bu ayet-i kerimeye. 4 çeritli bir otobanda giderken orada birisi elinde bayrakla diyor ki: Hızını yavaşlat. 130'da gidiyorsun. Yavaş git. Çünkü 500 metre sonra yol bitiyor, oradan çıkış veriliyor, yol çalışması var, bitmiş, yolu bitirmişler, bariyerler, betonlar var. Ondan sonra o hızla devam eden o bayrak, ben istediğim gibi giderim, ben yoluma bakarım, ben bayrak mayrak tanımam. Devam ediyor, hızını da kesmiyor, bir anda bariyerlerle karşı karşıya bum diye tosluyor. Şimdi... Peygamberler din bize bir bayrak sallıyor. Diyor ki namazını, orucunu, ibadetini, Allah kulluğunu, hakkaniyetini, adaletini, insanlığını, şefkatini, merhametini bunları ortaya koy. insanlar dümdüz devam ediyor. Ben istediğim gibi devam ederim. Tamam da biraz sonra yol bitiyor. Efendim dünya bitiyor. Ölüm geliyor. Gelince bu sefer Mevlana Hazretleri'nin, Yunus Emre'nin dediği gibi eyvah demeden Allah diyelim. Ve yecalûne 62. ayet kılıyorlar dillahi Allah'a ma yekrahun. Bu bir önceki derste geçmişti. Kız çocuklarını gömme meselesi, erkek çocuklarını. Ve yecalûne yapıyorlar illa Allah ma yekrahun. İşte kızlar efendim Allah'ındır. Erkek çocukları işte onlar bizimdir büyüdükleri zaman o çocuklar bize yardımcı olurlar. Ve tasifu elsinetuhum. Bir önceki derste bağlantılıdır bu ayeti kerime. Vetasıfu elsine tuhum. Onu da açıklayalım tabii bir önceki dersi camında dinleyememiş olabilirsiniz. Ama mutlaka dinleyin. Onun son bölümünde bu mesele açıklandı. Müşrikler o zamanlar kız çocukları büyürse efendim bir de kıtlık vardı. Bizim çalıştığımız işte oğullarımızı, evlatlarımızın da çalıştığı bize zor yetiyor zaten. O çocuklarda bu sefer bizim Efendim evimizin ihtiyacından, rızıklarından yerler. Ee, ondan dolayı biz de aç kalırız gibi çocukları bu sefer gömmeye kalkıştılar. Bunlar sayı olarak dört veya beşi geçmiyor bu yapılan iş. Velev ki bir tane de olsa bunlar çok menfur bir iş, çirkin bir iş. Kur'an-ı Kerim yanlışın üzerine gidiyor. Yani bir şey yanlış ise o yanlışa Mevla Teala direkt müdahale ediyor. Yani böyle bir şey olmaz diyor. O efendim Rabbimiz Celle Celaluhu bunun menfur olduğunu, çirkin olduğunu, efendim haram olduğunu bizlere açıkça bildiriyor. Ha demek oluyor ki bir Müslüman yanlışın üzerine gitmeli. Bu yanlıştır. Doğruyu savunmalı. E şimdi Allah Celle Celalhu bu yanlış 4-5 kişi. şimdi 1979'da 1979'da ya yani 1980'den sonra ülkemizde mesela Nüfus ayarlaması yapıldı. Daha doğmamış çocuklar. Ama o çocuğun efendim annene emanet edildiği iken annede emanettir. Anneye emanet edilmiş veya bir yetim çocuk 3 yaşında 4 sana emanet edilmiş. Senin evinde ha annedeki emanet edilen çocuk ha dünyadaki sana emanet edilen 3 yaşında 2 yaşında bir, bir, bir, bir bebek çocuk. Aynı. Aynı eli var ayağı var gözü var kulağı var. Ne yapıyor bu sefer makinelerle kafasını kesiyor dışarı çıkartıyor. Kolunu kesiyor, dışarı çıkartıyor, ayağını kesiyor. Mesela kürtaj dediği şey bu. Bunu yapıyor. Allahu teala velatak turlu evladıkum, evlat katili olmayın. 830 bin çocuk katledildi, öldürüldü. Bakabiliriz. Ha şimdi yani bu kadar şekilde vahşet olur mu, bu kadar cehalet olur mu? Onu bilmem. Ancak yani kimin cehaleti büyük, onu bir bakmak lazım. Evet bir kişi de olsa bu vahşettir. Yani o bir tane beş tane meseleyi bu kadar konuşurken 800 bin tane mesele medeniyet mi oluyor bunlar? Yani haramların ismini değiştirmekle günahların ismini değiştirmekle Allah'a asi olan işlerin ismini değiştirmekle efendim yani daha evvelden tefecilik vardı e şimdik ise faiz deniliyor, kredi deniliyor vesaire ismini değiştirmekle efendim daha evvelden Fuhşiyat dediğimiz gayrimeşru şeyler vardı. Şimdi ise aynısını kız arkadaşım diyor. Bu aynı fuhşiyattır. Haramdır. Yani ismini değiştirmekle ahlaksızlığı ahlak haline getirmek mümkün değildir. Burada hadi işte 800 bin rakamlarını uzun uzun müteala ettik. Oradan diyelim 300 bin tanesi anne karnında ve öldü diyelim. Tamam onları çıkalım 500 bin kaldı. 500 bin taneden mazereti vardı diyelim. 200 bin kalsın, 100 bin kalsın. Yine rakamlar çok büyük. Çok büyük. <gülüyor> Ve yece'alunel illahi Allah'a ma yekrahun. Efendim kız çocukları Allah'ındır. İşte haşa Hristiyanlar mesela kiliselerin girişinde melekleri böyle kız şeklinde çizerler. Allah'ın etrafında böyle bir kızlar varmış gibi Allah Celle Celaluhu'nun bir defa yönü olmaz Etrafı olmaz Allah Celle Celaluhu'nun yukarısı aşağısı boyutu şekli olmaz Allah'ın bunlara ihtiyacı yok Rabbimiz Celle Celaluhu ihtiyacı kullara vermiştir Yemek yemesi, su içmesi, evlenmesi Cinsel mukarenette bulma, evlat sahibi Bunlar hep ihtiyaçtır Allah'ın bunlara ihtiyacı yok Allah Celle Celaluhu'nda böyle şeyler bu vasıflar yok Yani Rabbimiz ağaca farklı bir özellik vermiş Balineye farklı bir özellik vermiş Karıncaya farklı bir özellik vermiş İnsanlara farklı bir özellik vermiş Meleklerde cinsiyet yoktur Onların böyle bir şehvete yemeye içmeye suya hiçbir şeye ihtiyaçları yok Cebrail Aleyhisselam 20 bin sene 20 bin yıl 2 rekat namaz kılıyor Yorulmuyor bir şey yapmıyor Onlar farklı canlılar ihtiyaç Mevla onları öyle yaratmış farklı yaratmış Allah celle celaluhu yaratandır. Hiç bunlara benzemez. İyi anlamak lazım. Yani Allah'ı insanoğlu kendi gibi veya kendi düşünceleri gibi düşünmeye kalkışması, mücessime, cisim haline götürmesi kişiyi kafir eder. Dikkat etmek lazım. <tizlik> ve cehannelen ma yekrahun ve vasıflandırıyorlar el sine dilleri el kezip yalan enle onların husna kendileri için efendim güzel şeyler var. Yani erkek evlatları büyüdüğü zaman bizim işimize yararlar. Onlar bizim kızlar Allah'ın olsun gibi. Ya bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir vahşettir? Kur'an-ı Kerim bu meselede yani herkese hakkını vermiştir. İslam'ın başlangıcında kız çocuklarına ya efendim bayanlara gereken ihtimam edilmemiş. Kur'an-ı Kerim efendim bunu en yüksek e, ifadelerle Nehyetmiştir yasaklamıştır Bu ne kadar çirkin bir şey Ne kadar büyük bir yalandır En lehumun nar buyuruyor Allah Onlar için cehennem vardır yani Kız çocuklarını bu kadar değersiz hale getireceksin Erkek çocuklarına değer vereceksin Cehennem vardır sizin Ve enne lehumunlar mufratun haddi aşmış Sapkın insanlardır Diyor Allah Celle Celaluhu Bundan dolayı yani Tarih boyunca Avrupa özellikle mesela kadınları Efendim neredeyse insan olarak görmüyordu Ama İslamiyet daha işin başında El cennet takta akta Cennet annelerin ayakları altındadır Bir efendim anne olacak kızı Sonra anne olacak O vasfı elde edecek İslam erkeğe diyor ki Anacığının ayağının altından cennete gidersin diyor Yani o kadar ona Ram ol o kadar ona evlat ol ona O kadar say o kadar ona Hürmet et ki e veya senin efendim Eşin de olsa O ne olacak anne olacak efendim Ayaklarının altına cennet Serilmiş e burada hürmet Burada saygı burada bir değer Verilmiş ama şimdiki dünyaya bakıyorsunuz Oradaki cahili dönemindekinden Beter meta haline getirilmiş Eşya haline getirilmiş Vitrin haline getirilmiş Yani bu Tefsire sığmayacak cümleleri söyleyemeyeceğim Yani bu cümlelerle Yaldızlı cümlelerle Efendim Ve şeytan, şeytane amalom Şeytan insanlara süslüyor Yaptıklarını kendilerini büyük gösteriyor Güzel gösteriyor doğru gösteriyor Ama hepsi haram günah isyan batıl Yani Allah'ın haram kıldığı şeyler Kendini kandırmakla Efendim şeytanı memnun etmekle Ahiret elde edilemez İnne zalim buyuruyor Resulullah Efendimiz. Muhakkak ki zalim la yadurru illa nefsin. Kendine zarar verir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın emrini çiğneyen kendine zarar verir. Kâle feltefete ileyhi fe kale bela. Vallahi hatta innel hubar diyor. Bu bir kinayedir burada. Hubar dediğimiz bir kuş türüdür bu. Efendim hubar dediğimiz. Bu genellikle badiyelerde açık alanlarda. böyle çöl Tam çöl değil de ona benzer öyle uzun boyunlu bir kuş. Resmini de gördüm. Hubar, letemûtu fi vikriha yuvasında hizalen böyle zayıflıktan bir zulmü zalimlerin zulmünden açlıktan ölür diyor. Yani bu bir kinayedir. Ne demek bu? E şimdi e, zalim zulmetmeye başladığı zaman tabiriyle hayvanlar da korkuyor, yabaniler de korkuyor. Oradan başlayabiliriz. Ya, şimdi genele baktığımız zaman zalim zulmedince dünyayı yok ediyor Afrika ölüyor, Orta Doğu ölüyor, Pakistanlılar ölüyor Zalimin zulmünden bebekler, çocuklar vesaire ölüyorlar Açlıktan ölüyor, perişan oluyor vesaire Zalimin zulmü, Rabbim muhafaza eylesin Onun için sonsuz cehennem boşuna değil Şimdi burada önemli bir hadis şerif ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki aleyhi, "İnna'llahi la yu'akhiru şey'en izaca eceluhu." Bir insanın eceli geldiğinde Mevla hiçbir şeyi geri bırakmaz. Mutlaka vaktinde. Yani ecel bir tanesi. El öldürülen kişi bile. Adam efendim 9 tane kurşun yer ölmez. Öbürü ise efendim bir yerden kurşun seker ölür. El maktul öldürülen meyitun bir eceli Ecelinden ölmüştür Yani ecel geldiyse efendim bir kurşun onu öldürüyor Veya bir etken diyelim Ecel gelmediyse dokuz kurşun öldürmüyor ha, Yani e, ölümü ölümü yaratan Allah'tır Peki bir insana niye katil diyoruz? O ölüme sebebiyet verdiği için Öldürmeye teşebbüs ettiği için yani yoksa ölümü yaratan yani ölüm mefhumunu yaratan Allah bütün dünya toplansa bir insanı öldürmek istese mevla müsaade etmese bir şey yapamazsın. Her şey Allah'ın mukadderatındadır. Şimdi şu soru sorulamaz. Allah niye mukadder kılıyor? Burası dünyadır. Zalim zulmünü ispatlıyor, öbürde mazlum olduğunu ortaya koyuyor. Geniş bir akaid meselesidir. İnna Allah la yuahiru şey'en Ecel gelince Allah hiçbir <gülüyor> şey tehir etmez. Ve inna maziyadatul umr. Burası önemli. Ömrün ziyadesi var mıdır? Var. Biz zürriyet-i saleh, salih bir hayırlı evlatlar. Ya zuku vallahu'l-abde, Allah kuluna hayırlı bir evlat verirse, feyedû lehum öldükten sonra da dua ederler. Hakim üstedirekliğinde geçer. Cuma geceleri mesela, anne babaya müsaade edildi. Nasıl ki melekler, insanları ziyaret ederler. Efendim, o ruhlar alemi de nuranidirler. Ee, yaşayanlara e, gelirler onlara derler ki hayırlı evlatsın Yasinler okudun dualar ettin bizlere kelime-i şehadetler getirdin e, Fatiha'lar okudun bize bağışladın diye sevinirler ve eğer okumazsa e, sen de ölünce efendim e, bu şekilde olur e, mahrum kalırsın diye üzülürler böyle şeyler var. İşte hadi burada ne diyor Yarzuk Allahu'l abd'e feyaduhu min badi. Öldükten sonra dua ederler. Allah bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Rahmetiyle muameleze feelahu duahu fi kabrihi. Ve o yaşayanların duası onlara onlara feelahu kavuşur duahu duaları fi kabri kabrine. Fezalike ziyadetu bu da ömrün ziyadesidir diyor. Böyle güzel bir rivayet var. Buhari'de der meşhur İdama bin Adem'in kat'anohu. Kişi öldüğünde dünyayla alakası kesilir. İlla selas üç kişi hari sadakatin cariyeti, sadaka mi veya istifade edilen ilim, evladin salih yedurukh veya hayırlı bir evlat. Hayırlı bir biz darbek ahirete göç edenlere dua ederiz. Bir kabristana gittiğimiz zaman da sadece dua ederiz. Kabirlere tapmayız. Kabir ölmüş bir insan. Zaten vefat etmiş bir insanın yaşayanlara yapabileceği bir şey yok. Bir şey yapamazlar. Her şeye sahip olan, kadir olan Allah'tır Efendim yani biz e, Alimler, veliler, peygamberlerin Kabirlerine dahi gidecek orada dua ederiz Sadece Allah bizi o büyüklerden Vahşurna mannebinin peygamberler Sıddıklarıyla bizleri haşret Ya Rabbi diye dua ederiz Peki Şimdi bu konuyla alakalı Eferâeytellezî kefer böyle buyuruyor ki o kafiri görmez misin Bir ayetine, Bizim ayetlerimizi inkar ediyor Ve kâle leûteyenne mâlem ve beledâ Mevla Teala kafirleri bize tanıtıyor. Bu ayeti kerimeyi sizinle paylaşırken şunu da paylaşacağım. İnkarcı insanlarla karşılaştığımızda bu sözleri ben duydum. Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Adam diyor ki ben diyor dünyada varlık nimet içerisinde ama Allah'ın dinini inkar ediyor. Allah'a kafa tutuyor. Ben diyor dünyada böyleysem ahirette de Mevla bana verir diyor. Niye vermesin diyor. افریت الذي bir بآیاتنا bizim ayetlerimizi inkar edenleri görmez misin? Ve kale o kafirler der ki leû te'enne mâle ve veladâ. Elbette muhakkak bana mallar evlatlar verilir diyor. Dünyada olduğu gibi ahirette de verilir diyor. ayet kerime çok net. Yani ben bizzat bu kulağımda duydum. Yani adam ahiretle hiç alakası yok inkar ediyor ve tahkir ediyor. Hakaret ediyor. E, diyor dünyada benim imkanım olduğu gibi ahirette de olur diyor. Ayet-i kerime aynı. Atal al Mevla cevabı. gayb. Sen gaybı biliyor musun diyor Allah soruyor. Emittehaze inde Rahman. Allah katından bir teminat mı aldın ey inkarcı diyor. Allah tarafından el yani benim tarafından bir teminatın mı var? Yok. Yani sen geleceği biliyor musun? Ahirette sana neler olacak biliyor musun? Bilmiyorsun. Bunları nasıl söylüyor? Mevla Teala inkarcıları böyle gösteriyor, böyle tanıtıyor. Yani adam kendini garanti görüyor. Ama iman ehli mesela asla ve kat'a. Yani Allah'a affeylesin. Nasıl Allah'a hesap vereceğiz? Efendim Rabbim yaptıklarımızı kabul ediyor mu? İnşallah kabul eder. Rabbim eşedü en la ilahe illallah ve eserine muhamdülü ve resulü. İmanımız var. İman şüphe kabul etmez. Efendim bu vesileyle ahirette ne olacak bilmiyoruz. Adam garanti konuşuyor. Rahat konuşuyor. Ha Demek ki Allah Celle Celaluhu bunlar da inkarcıları böyle tanıtıyor. Lakin Allah rahmetinden de umut kesilmez. Sadece ne yaparız umut sağlarız İnşallah Rabbim rahmetiyle muamele eder Cennete gideriz diye Yine burada e, Bir hadisi şerifte en vucide hacer fi esasil Kabe Buraya dikkat diyerek anlatacağım Çok dikkatimi çekti Kabe-i Muazzama tamiratı yapılırken Kabe'nin efendim temellerine Varıldı Kabe'nin temellerin üstünde Efendim Bir taşın üzerinde şu yazıyordu Diyor çok dikkat çekici Vujda hajar, fi esasil kabın kabının temelinde, bir taşın üstünde diyor. Pina naczdu'ha li yujddedu'ha. Onu efendim çünkü taşlar bazı köşeleri vesaire kopmuş. Onu yenilemek için bu şekilde. Mektubun aleyh hiçmen ömüviz üzerinde hikmetli bir söz yazılıyordu diyor. Tamelune <gülüyor> seyiat, kötülükler işlersiniz ve tujzuun el hasanat. Efendim iyiliklerle Karşılanırsınız yani siz kötülük ediyorsunuz Allah sizi yediriyor içiriyor hayat veriyor Nimet veriyor kurban olduğum Rabbim Ne kadar merhamet sahibi Evet ecel evet evet diyor Kema tücütena Şevkil ineb Diyor çok ilginç Kabe'nin taşında yazılıyormuş bu Kabe'yi tamir ederken bunu görmüşler Siz kötülükler işlersiniz, Allah size nimet veriyor iyilik veriyor veriyor hakikate yani insanoğlu bu kadar Allah'a sövüyor, Peygamber'e hakaret ediyor, dine hakaret ediyor, Kur'an'a hakaret ediyor, mevla can veriyor, mal veriyor, ev veriyor, yat veriyor, kat veriyor, uçak veriyor. Kurban oldum Allah'ım bu, bu falan. Halbuki onu yerden yere çalmalı ama öyle değil. Kötülük edersiniz mevla size iyilikler verir. Evet. Ne gibi? Kemal yüz tane toplanır, Mine Şevki dikenden el diyor kuş burnu. kuşburnu kuş burnu. Yani dikenlerin üzerinde hani börtlen vesaire. Yani diken diken diken kötü bir şey gibi ama oradan ne yapıyorsun meyve topluyorsun nimet topluyorsun. Siz de kötülük edersiniz, Mevla'sın nimet veriyor. Haddimizi bilelim yani, haddimizi. Peki. Şimdi bu konuyu özetleyen bu ayeti kerimeyi okuyup diğer ayete geçeceğim. Felyemensahun kema nesuleka yevmih haza. İşte Mevla buyuruyor ki onlar dünyada bizi unuttukları gibi Kıyamet gününde biz onları terk edeceğiz. Hiç taraflarına bakmayacağız. Suzluktan çatladım diyecek, tarafına bak. Yandım diyecek, açlıktan öldüm diyecek, bağırıp çağıracak. Tarafına bakmayacak. Kim kurtaracak? Kim kurtaracak? Allah Celle tarafına bakmıyor. Siz dünyada bizi unuttuğunuz gibi, tarafımıza bakmadığınız gibi biz de sizin tarafınıza bakmayacağız. Kendimize acıyalım. Bu işin şakası yok. Allah Celle Celaluhu'nu darıltmayalım. Yani mesele bütün dünyanın alkışlaması değil. Ve Ebu Yazid diyor ki bütün dünya sevmiş, Allah sevmemiş. Ne faydası var diyor. Hak sevmiş bütün dünya sırtını dönmüş. Ne zararı var diyor. Allah sevdikten sonra her şey tamam diyor. 63. ayet. Tallahi Allah'a and olsun ki la kadar sennaila umem min qablik evvelki kavimlere Ümmetlere peygamberler gönderdik. Fezen fezeyyene fezeyyene lehumu şeytan amalhum. o kavimlere şeytan yaptıklarını süsledi. Peygamberin yolunu bıraktılar, dinin yolunu bıraktılar. Kendi batıl işleri süslü gördüler, güzel gördüler, iyi gördüler. Az önceki konular gibi kendi batılını doğru görüyor. Efendim süslü görüyor, medeniyet görüyor, ben uygarım diyor vesaire. <gülüyor> şeytan da onların dostu. Elia <gülüyor> onlara son derece yakıcı bir azap vardı, Benim dediğimi yapmadılar. 64. ayet. Vama <gülüyor> kitap. Habibim ya Muhammed sallallam. Biz sana indirdiğimiz bu kitap. Illa li lahum onlara açıklayasın diyedir. Bu ayeti kelimeye dikkat diyerek arz etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Risalet vazifesini yaptı Ahirete gitti diyenler var Bu bu ayeti inkara gider Korkarım dinden de çıkartır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sadece ve sadece Allah'ın emrini bize söyledi O kadar o kadar değil Ya Habibim ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Biz sana indirdiğimiz bu Kur'an'ı Aleykel Kitap, işte kitap Kur'an-ı Kerim Bu Kur'an-ı Kerim'i illa ancak ancak an ı kelimi litübe yine lehum. Sen onlara açıklayasın diye biz seni peygamber olarak gönderdik. Lakin ee, enzelnaleyker evet. kitap müvatahla. Biz sana bu Kur'an'ı indirdik litübe yineliniz manuzileylehim. Onlara indirileni sen onlara açıklayasın diye. Yani bunun benzeri. Yani onlara indirilen Kur'anı Habib'im sen açıkla. Senin vazifen onları o Kur'anı açıklamak Yani çok net olarak söylüyorum Dikkat diyerek bunu arz edeceğim Müslüman ve Din adamı ilimle uğraşanlar Müslümanları Peygambere itaate davet eder Bizim yapacağımız iş budur Peygambere itaat Çünkü Allah Celle Celal Resulü Efendimiz'i Ölçü yapmış kalıp yapmış İnsanlık kalıbı o Ona benzersek biz tam insan olacağız Tam Müslüman olacağız Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Kur'an'ı açıklar. Biz direkt Kur'an'a gidemeyiz. Kur'an-ı Kerim'i bize anlaşılır hale getiren resul Efendimizdir. E bazıları diyorlar ki peygamberi haşa direkt direkt Kur'an'a bakalım diyor. Tamam direkt Kur'an'a bakalım. Namazı kılın diyor. Nasıl kılacağız? Orucu tutun diyor. Nasıl tutacağız? Hacca gidin diyor. Kâbe'nin etrafında kaç defa döneceğiz? 40 koyundan bir tane efendi koyun verilir. Kur'an-ı Kerim'de yok. Namazı sabah namazı, iki öğle, 2 ikindi, ikindi, akşam, yatsı kaçar rekat? Nasıl kılacağız? Kamet nedir şimdi? Nasıl kılacağız? Kur'an'da yok. Yani e, efendimiz aleyhissalatu vesselam mesela la tekulû faiz yemeyin. Faiz nedir? Nasıl bir şeydir? Yani faiz dediğimiz şey paralarda nasıl olur? Mallarda nasıl olur? Emsafı nedir? Bunun mahiyeti nedir? Nasıl izah edeceğiz? E, içki içmeyin der. Ha, içkinin mahiyeti nedir? Bunun elsafları nedir? Nasıl anlayacağız? Yani Allah Celle Celaluhu ana gövdeyi söylüyor. Bunu yapmayın diyor. Mahiyetini, açıklamayı Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yapıyor. Eğer Efendimiz Aleyhissalatu vesselam devre dışı bırakılırsa bu ayetler inkar edilmiş, direkt kafir eder kişi. Bayağı ciddi kafir eder anda yani. Bu meselede işte ayeti i kerime: mâ, mâ aleykel kitab. biz sana bu Kur'an'ı indirdik illâ litubeyyine lehum." İnsanlara açıkla ellediği ihtilafu fi ettikleri. İhtilaf ettikleri meseleleri her konuda, ticarette, hayatın devamında, efendim helallerde, haramlarda, evlilikte, yuvalarda vesaire. Ve huden Allah'ın hidayetidir ve rahmeten le kavmi yu'minul, iman eden kavimler için. Mesela yenilecek hayvanlar, yenilmeyecek hayvanlar var. Kur'an'ı kendi hepsi yok. Birkaç tanesi var, onun dışında yok. Yani Mevla Celle Celaluhu neyi helal etmiş, neyi haram etmiş? Açıklama Resulullah Efendimiz Ait'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle açıklanan bir mesele nedir? Miras meselesidir, ferais. Mala taalluk ettiği için mal meselesi yani Allah kullarında en iyi bildiği için işte anneye sekizde bir verecen babaya dörtte bir verecen erkeğe iki hisse vereceksin, kıza bir hisse vereceksin vesaire. Orada ayrıntılı açıklanmış Nisa suresinde onları o tefsiri geçti. Neden böyle? Çünkü mal insan gönlü meyle diyor ya. Kullarım orada kavga gürültü etmesin. Bütün ayrıntısıyla Mevla Teala açıklamış orada. Efendim ihtilafa bir şey feridaten minallah Allah'ın farzıdır. hükmetmiş Mevla. Farz inkar eden kafir olur. Mevla Teala bu şekilde onu açıklamış ayrıntılı bir şekilde. Bir de mahrem namahrem meselesi. Kiminle evlenir, kiminle evlenemez? Mahremi kim, namahremi kim? Hayat Din ve namus iki mesele oynamaya gelmediği için Mevla bunları da ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Her şeyin doğrusun Allah ama bunun dışındakiler efendimiz A.S.A.M.a bırakmış. Habibim sen açıkla. Vallahi vallahi 65. ayet. en mine semai en. Allah gökten su indirdi. Fehya ah bihil ardu o su sebebiyle baade mevtiha. Yeryüzü yupsiya, kupkuru olduktan sonra Mevla hayat veriyor. Orayı bakıyorsunuz yemyeşil yapıyor. İnne bunlarda büyük ibretler vardır li kavmin duyan kavimler için duyanlar için duymak istiyorsa yani Mevla Celle Celaluhu'nun ahkamını duymak anlamak istiyorsa evet 66. ayet Ve fil bu da ibret kelimesi yani ibret İbretli bir ayettir. Bu ayet-i kerime hakikaten çok ibretli. Yani ibret alınacak bir ayet derler ya. Bu ayet-i kerimede böyle bir özellik var. İbret alınacak bir ayet. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize yönü. Ve inne lekum muhakkakisin için vardır. Fil <gülüyor> en'ami. inekler demek. ibra <gülüyor> Büyük ibret var. İbret. Şunu itiraf edeyim. İlk tefsir okuyorum. Efendim. İlk kez böyle sırayla gidiyorum Yani yerlerle göklerle onların gerisindeki çok incelikleri duyacağım zannediyorum Okudukça gayet tabi şeylerle karşılaştık Şimdi devam ediyoruz Sonra insan aklı başına geliyor Meğer gözünün önündekini göremiyorsun Allah Celle Celaluhu gördüğünüz zannettiğiniz şeyleri bir bakın kullarım diyor Meğer göremem için. u Teala burada işte onunla, onunla alakalı bir mesele daha. İneklerde diyor, sizin için büyük bir ibret var. Allah Allah. Nedir ya Rabbim? Nuskıykum, size içiririz. Mimma o şey ki fi butunihi, onun karnından, onun karnının içerisinde. Min beyni fersin, fersin kelimesi dışkı, posa. Onun arasından ve demin kan posanın arasından. Kanın arasından lebenen süt halisen halis saigan kolay şaribin içenlere kolayca içilev dünyada en kolay içecek süttür. Su ağırdır. Su insanı boğabilir ama süt yağ olduğu için böyle böyle kayak akıp gider. Dünyanın en kolay içeceği. Onun için mesela çocuklar su içerken boğuluyor süt içerken boğulmaz. Öyle. Öyle. Hakikaten öyle yani suç öksürüyor ama su, süt öyle değil kurban olduğum Rabbim İşte ayet diyor ki içenlere çok kolay en kolay içecek ben onu nereden yarattım İnekten. İneğin de neresinde karnında karnında ne var İşkembe var posası var diyor yani oradaki dışkısı bir de kan kanla diyor posanın arasından halis karışımsız süt yaratıyorum. Bir damla kan karışsa o süt bozuluyor. Süt kesildi derler mesela. Sütün kesilmesi ne zaman olur? Yani sütü sadık 5 kilo süt. içine bir yabancı madde karışınca süt kesiliyor, bozuluyor. Bir işe yaramıyor. Kurban olun Rabbim. Peki bunun başlangıç noktasında tamamen posaların e, arasından çıktı bu. Yani bunun arasından Allah katışıksız bir süt yaratıyor. Ve dünyanın en kıymetli içeceği oluyor. Bir insana serum veriliyor, serum bir kısmı kullanılıyor vesaire. Bir insana serum olarak süt verilse vücut tamamını kullanmak için süt o kadar insana faydalı. Tamamı ne kadar güzel bir şey diye konu kullanmak istiyor bu sefer. Yani kalp e, ve kan e, çoğalıyor, e, ölüm noktasına gelir. Yani serum olarak verilemez. Bunu niye anlattım? O kadar faydalı, vücudun %100 kullandığı bir hammaddedir. Süt, yoğurt vesaire. bunun kullanılması da e, faydalıdır, e, tavsiye de ederiz. Şimdi Ali Haydar Efendimiz, üstadımız dört mezhebin müftüsü Ali Haydar Ahıska (kaddesallahu sirruhu bizim kökümüzde aynıdır elhamdülillah Ahıska Ali Haydar Ahıska dört mezhebin müftüsü büyük üstad Bu ayeti kerime de dermiş ki efendim Müslümanlar bu ayeti kerime ihlası anlatıyor dermiş. Çok enteresan. İhlası nasıl? Ve inne lekü fi'n-a'imi'l-ibra. Süt. Mevla Celle Celalühü sütü Posa ile yani nefis, kan arasından yani şeytan gibi. Yani e, bu bir teşbih yani efendim posayı nefse benzetiyor, efendim e, kanı şeytana benzetiyor. Aradan halis, livecille Allah için ibadet, kulluk çıkacak. Bir şey karıştırmayacaksın. Süte karışırsa bozulduğu gibi o ibadete Hayır yapıyorsun, namaz kılıyorsun, ilim yapıyorsun, Kur'an okuyorsun, Allah rızası için. Halis, nefsinden şeytandan bir şey karışmayacak, karışm. Yani ayetin manasıdır değil. Böyle batini manalar verilmez. Yani böyle bir bir efendim yaklaşım da olabilir. Yoksa ayetin manasıdır tefsiridir değil yani bu mesele. Çünkü tefsirin ittifakı neyse o odur. Evet. Ancak Böyle bir efendim izahat yani Mevla Celle Celaluhu bizden süt gibi halis kulluk istiyor. O süt nereden çıkıyor? Posadan çıkıyor. Efendim kanın arasından çıkıyor. Bembeyaz billur gibi. Mevla bizden ibadet istiyor. Nefsin arasından şeytanın arasından halisli ve cillah kulluk çıkacak. bin diyor. Kurban olduğum Rabbim. 67 ayet ve min semerat ve min semerat Semen meyveler diyor. El naxil, hurma ve lanab, üzüm. Tethkizune ondan edinirler minhu. Sekeran ve riskan hasana. Sekeran yani buradaki e, içecek. Tabii sekeran kelimesinde de e, sarhoş eden manasında. Kur'an-ı Kerim e, mesela içki bir anda haram kılınmadı. Onun yasaklığı bildirildi. Ondan inceveli khamru, vel meysru, vel ensab, vel ezdam ritsun min ameli şeytan. bu kaçın haram günah diye. Mevla en son hükmü söyledi. Burada mevla tela onlardan siz efendim e, bu şekilde e, içecekler elde ediyorsunuz. Rızkan hasena. Yani ondan meşrubatlar elde ediyorsunuz. Güzel e, rızıklar elde ediyorsunuz. Mevla tela sizlere o kadar çeşitleri yarattı. Yani şu izahı da yapabiliriz Mesela baktığımızda Kurban olduğum Rabbim Mesela bir insana kuvvet vermiş Onu hakkın hakimiyeti için Kullanırsın o kuvveti Efendim ihanet için kullanın Mevla bir insana bir şehvet bir yapı var Onu helalinde kullanırsın Zifaf olur yuva olur evlat olur Harama kullanırsın zina olur Mevla Celle bir mal vermiş Onu kibir yaparsın Harama bulaştırırsın mal vermiş, zekatını verirsin çoluğu çocuğuna bakar, hayır kasnatı yapar. Aynı nesneler cennete de götürüyor, cehenneme götürüyor. İlim mesela hakkı hakim kılmak için, insanları Allah'a kulluk yapmak için, o ilmi nefis ve şeytan ve kibir insanları Allah huzurundan uzaklaştırmak için. Mefhum aynı ilim. E, hakk'a götüren ilim, e, haktan saptıran ilim. Mal hakk'a götüren mal, haktan saptıran mal. Nefis yani gibi böyle meseleleri uza, izah edebiliriz. Mevlata aleve takıldın. Meyvelerin içerisinde her türlü meyvelerde mesela burada ve keza huküme sayıl işibetin mutakize hinta mesela buğdaydan da yapılabiliyor, buğdaydan mesela içki yapılabiliyor, arpadan, e, zürreden veya aselden baldan yapılabiliyor acayip bir şey. Sıkro mesela efendim e, içki haramun haramdır ve rızkul Hasan helalun ama meşrubatlar rızıklar helaldir. Yani mevla Zifafı helal etmiş, zina'yı haram etmiş, alışverişi helal etmiş, faizi haram etmiş, efendim yani hak yolunda din vatan mücadelesini farz kılmış, cihat etmiş, öbürünü dine vatanına efendim kurşun sıktığın zaman yine kurşun sıkıyor ama ihanet etmiş gibi efendim ve cennafiyah cennatin minnahiilin öyle buyurdu ki biz dünyada hurmalıklar, üzümler ve fecernafi'am el-uyun pınarları fışkır. Li yekulû min semerîhi meyvesinden yiyiniz. Amma amilatu eydîhim elleriyle yaptığınızdan efelâ ye şükretmez misiniz? Sübhanellezi o Allah halıkal zevac küllah. Bütün yarattıklarını çift olarak yarattı. İmmatun bitul ye rinnebatat çift. Erkekli dişili biliyorsunuz Bildiğimiz erkek gibi dişi gibidir. Ve min enfusihim. Onların nefislerinde ve ma? yine o şeyleri yaratır ki bilmediğiniz bilmediğiniz şeyleri de yaratır. Yani kıyamete yakın bilmediğimiz şeyler olacak, yaratılacak olacak yani. Yani bildiğinizi yaradı bilmediklerinizi yarattı. Mesela şu anda canım muz isteyecek şu anda burada bir işlem yapacağım muz elimde yiyeceğim. Onlar olacak kıyamete yakın. Dünyada çözülemedik hiçbir şey kalmayacak. Dünyadaki bütün içi dışı her şeyi Allah'ın yaratmadaki efendim e, sırlar da çözülünce kıyamet işte o zaman kopacak. Peki. Vehab Rabbuke ile nahli mevla arıya vahyetti enittehizi minel cibal buyutan. Dağlarda kendine evler edin. Ve min ağaçlardan. Ve mimma yarişun çardaklar. Çardaklar. Hani o e, arı kovanları yapılıyor ya. Mevla arıya vahy ediyor. Arı Yuvadan çıkarken gideceği yeri o bir tanesi komut veriyor diyor ki şuraya şu kadar gideceğim buraya bu kadar gideceğim orada dönüyor yön çiziyor diyor ki buraya bu kadar gideceksin ondan sonra efendim o kovandaki e, girişteki arı o gittiği yerde diyelim ki 7 kilometre ötede bir arı sinyal gönderiyor diyor ki burada var diyor 10 tane adamını gönder diyor oradaki o Öbürleri de bakıyorlar. O yön çiziyor. Diyor şu bu tarafa, bu bu tarafa, bu, bu tarafa. Buna ilham deniyor. El muradu billiyah yahuna el ilham, ilham arılara ilham ediliyor. Arı te ya Allah bismillah diye uçmaz. Gideceği yeri biliyor. Oradan ona haber geliyor. Mesela bir yere bir şeker koyun, bir şey koyun, bal koyun. Bir tane arı gelsin. Hemen 100 tane arı birden gelir. O 100 tanesi nereden haber aldı? Buradan sinyalli gönderdi. O şeydeki sinyalleri gönderiyor. Acayip bir şey. Kurban oldu Rabbim Her şeyi yaratmış yani her varlığa lazım olanları yaratmış. Sim be kulli Her türlü meyveleri yiyin Festuki subul rabbik. Rabbinin yollarında uç. Zulula mevla senin emrine verdi arılara. Yakurcu min butuni onun karnından çıkar diyor. Kanatlarındaki mum olur. Efendim karnından çıkarttığı yer onları karnında depoluyor. Ondan sonra onları efendim o deposundaki kamyonun kasası gibi geliyor o peteğe döküyor. Yakurcu min butuni karnından çıkar diyor karnından çıktığı şarabın efendim bal muhtelifun elmalar renkli renkli beyazı sarısı efendim çeşit çeşit böyle elvanu fi şifa Kur'an'ın şifa dediği gıda efendim bal. 500 hastalığa şifadır 500 hastalığı. Yani millet diyor ki mesela efendim bitkisel otlar. E, bitkisel otları zaten arı gidiyor bütün bitkisel otları dolaşıyor efendim ee, ve on bin tane çiçeği dolaşıyor Senin önüne o balı döküyor Hakiki balı bulmak lazım Efendim, Bir de diyorlar ki Mesela e, otları Vesaire çok tüketin diyor Ya otları inek yiyor İnek yiyor et oluyor Yani otu fazla tüketmenin ne manası var e, Otu inek tüketsin e, İnsanlar da Allah'ın verdiği nimetlerden işte usulüne uygun etinden yesin Sütünden yesin vesaire Efendim e, ayrıntıya fazla giremeyeceğim yani Mevla Celle Celaluhu ineklerden bahsederken ineğin yaptığı şey nedir? Ot yemek. Ot. Bir kısmı ne oluyor? Posa oluyor. Bir kısmı ne oluyor? Kan oluyor. Bir kısmı ne oluyor? Süt oluyor. Bir kısmı ne oluyor? Et oluyor. Kurban olduğum Rabbim. Hamma de ot. Ben pırıl pırıl ot. Ne kadar güzel. Uu, kelebekler uçuşuyor. O ot ne oluyor? Süt oluyor. O ot et oluyor. Yani yani ot dediğin şey süt. Ya. Peynir, ot, ot gibi adam diyorlar. Yani şimdi ot ne kadar verimli? Ya bazı insanlar var, ot kadar verimli oluyor mu? Tabi onu da mütalah etmek lazım, efendiler. Sümme <gülüyor> kulemin Mevla buyuruyor ki, ey arı her türlü meyvelerden ye. Fesluki subulü Rabbi kezülüle. <gülüyor> Rabbinin yolları senin emrine verildi. Uç. Ya hırçumin butunıha. Mevla arıları insanların emrine kullandırmış. Arı uçuyor, binlerce çiçeklerden. Efendim topluyor. Fihi şifaun O balda şifa vardır diyor. Şifalı bitkiler, şifalı otlar işte. Bal. Hem vay çeşit otları dağların tepelerinde gidemezsin. 2 kilometre, 3 kilometre o dağın tepesine nasıl gideceksin? Kurban olduğum Rabbim o arıları gönderiyor. O inekleri efendim yaylalara gönderiyor. Orada otluyorlar, süt oluyor. Efendim kullarına Allah'ın merhameti, şefkati görmüyor musun bunları? Görmek lazım anlamak lazım inne fi zalike laaye inne fi muhakkak ki bunlarda laaye büyük ibretli kavmiye tefekkür düşünen kavimler için sure burada bitiyor elhamdülillah bir sureyi daha bitirdik şimdi birkaç tefsir var onu hemen arz edelim ondan sonra e, bitirmiş olacağız fihi şifael linnas ve yuneszu venuneszu ve minel kur'ani ma ve şifaaun kuran şifadır ya eyennas kad caakum mu'izetun min rabbikum Sübbinizden ise bir mevzu Kuran geldi fi ve şifamın li fi sudur o kalpleri şifadır ve huden ve rahmetülümül müminin. Caarajülün ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam Rasulullah birisi geldi dedi ya Rasulallah benim kardeşimin ya yani kardeşimin karnı ağrıyor Rasulallah büyüdük ona bal şerbeti yap sonra geldi ya Rasulallah yine karnı ağrıyor yine Rasulallah bal şerbeti yap. Ondan sonra yine gitti ya Resulallah yine karnı ağırmaya devam ediyor. Sadakallah Allah doğru söyledi. Kardeşinin karnı yanlış söylüyor sen bal şerbeti yap. Üçüncü kez yaptırınca bu sefer iyileşti. Bunun izahında diyorlar ki yani sıcak bal insanı ishal yapar sıcak. Soğuk balda kabızlık yapar acayip bir şey. Yani bal aynı ama tarif önemli sıcak bal ishal yapıyor. Bu şekilde ne oldu? Onu, efendim, karnını e, tatlıkul batın oldu. E, bu sefer e, en sonunda rahatlayınca lazım olanlar kaldı. Zarar verenler gidince kişide iyileşmiş oldu. Böyle bir izah da bulunmaktadır. Yani balın şifası. Resulullahımız balı çok severdi. Helvayı da yani tatlıyı da çok severdi. E şifa fi selas. Üç şeyde şifa vardır. Fi şartati mihcan. Hacamat yaptırmak ve şerbeti asel bal şerbeti evkâyü binarın bir de dağılanma meselesi Resulullah Efendimiz dağılanmayı mehnehi etmiştir hadisidir bu yani 5702. hadisi şerifte geçmektedir şimdi burada bir konuyla dersimi bitireceğim aleykum bi şifa lâsıl vel Kur'an siz şifa olarak bal ve Kur'an yani bal maddi şifadır Kur'an da manevi şifadır. Tabi buna maddi manevi demeyelim Resulullah Efendimiz buyurdu ki ikisi de şifadır Yani Allah'ın kitabını okursun Mevla sana yarayacak bir şeyi Vesile kılar onu yersin iyileşirsin Kur'an ve bal şifadır Hadis-i şerif Şimdi Hazreti Ali'den bir rivayet var Buraya şöyle dikkat diyerek arz edeceğim Ve duaya başlayacağım Hazreti Ali diyor ki Bal şerbeti Yani gökten yağan yağmur suyuyla Kişi de eşinden bir para alsın diyor. Eşinden bir para alsın diyor. Eşinden alacağı o para, mihir parası. efendim, Eşinden bir para alsın diyor. Ya der ki ya bir bana para ver. Aldı. O parayla bal alsın. Yağan yağmur suyuyla. Efendim onu bal şerbeti yapsın. İtsin. Allah'ın izniyle diyor. Şifa bulur diyor. Hazreti Ali diyor bunu. Radıyallahu anh Efendimiz. Bu tür şeyler yani e, tecrübidir. Yani bu dinin bir emri değil Bir dinin emri, tavsiye Bunu yaparsanız olur Ya yaparsan da olur, yapmazsan da olur Yani kişi günahkar etmez Dinini, Bu tür şeylere dikkat etmek lazım Mesela bir dua veya bir zikir tavsiye edilmiştir Bu dinin bir mecburiyeti değildir Bu bir tavsiyedir Yaparsın yapmazsın senin karar Hazreti Ali Radiyan Efendi buyuruyor ki İza arade <gülüyor> ahadukum şifastan biri şifa isterse fele yektub ayeten min kitabih. Allah'ın ayetlerinden bir ayeti yazsın. Safa bir sayfaya yazsın diyor. Mesela ve nezelunul Kur'an muhu ve şifa'n veram tu'l-min fihi şifa'un Mesela yazdı bunu. Ve yasil bi ma Yağmur suyuyla o efendim e, kağıda yazdığı o ayeti diyor. Ve yakuz min limraati dirhemen eşinden de bir para alsın. Minti bi nefsi minha gönül hoşluğuyla eşi de alsın 100 lira neyse artık. Fel yeşleri biri ela asel, ondan da bir bal alsın, fel yeşri bizalike O suyu yani yağmur suyu bir kap içerisinde, onun içerisinde bir ayet şifayetlerini yazdık. Ondan sonra o eşimizden aldığımız parayla bir bal aldık, o balı da o suya karıştırdık, bal şerbeti yaptık, onu içtik diyor Hazreti Ali. Veli yakusumun imratidir hemen diyor, feynau şifâun diyor, o onun için şifadır. Ondan sonra eyemin vucuhin yani şu ayeti kelimelerden diyor ben bunu toparladım diyor Hazreti Ali. Venuzdün mela Kur'an şifadır. Bir ayet yazdık mı yazdık? Peki Venuzenemine semaime, aynı Gökten biz mübarek bir su indiririz diyor Hazreti Ali. Yani ayettir bunlar. Bu ayeti kerimenin bereketi de olur diyor. Fayın tıbne eğer eşiniz gönül hoşluğuyla an şeyinsiz bir şey verirse minhünefsen fikülü onu min heni enmeriya afiyet olsun şifa olsun onu yiyin. Kuran'ıken heniyen meri diyor, şifa olur diyor. Balla alakalı da fihi şifa unlınat, balda şifa vardır diyor. Bir araya getirilirse Allah'ın izniyle de şifa olur diyor. Yani bu bir iman esası değil. Ya böyle şey mi olur? Ya olur olmaz neyse artık. E, Hazreti Ali Radıyallahu anh efendimiz bunu bir tavsiye ediyor. Yapılabilirse güzel olur. Yani efendim. E, meselenin özütü de bu şekilde bildirilmiş oldu. Rabbim rızasından aile eylesin Sevdiği işlerle meşgul eylesin. Son nefeste iman cennetiyle cemal ile müşerref eylesin. Bir sureyi celleyi bitirdik. İsra Suresi'le inşallah başlayacağız. Amin. Subhan rabbil aliyil Vama kün alniyetedilevlan hadan Allah ve salat ve selam ve laresulina Muhammedin vaale ve Sahabim yarabirza bedenimize sıhhat ömrümüze bereket son nefeste iman eşhedven la ilahillallah ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak ile el Fatihah Allah nasip. Amin.